Awwal Billahi min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdu Lillahi Rabbi al-Alemin wa la sahla illa ma jartahu sahla ve Ante taj'al al-hazn e'da shi'da Amin amin ey ey Rabbimiz. Sen bize imanı bahşettikten sonra bu imanı bizden çekip koparma. Bizlere iman ettikten sonra tekrardan sapık yollara düşmeyi nasip eyleme. İlahi ya Rabbi şu dünya hayatında dost doğru bir yolda gitmeyi bize nasip eyle. Ey ilahımız, ey mevlamız şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen işittirmezsen biz işitemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Ey ilahımız, sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, et bize erdiklerini. İlahi ya Rabbi seninle karşılaşıncaya kadar iman üzere dostlar bir hayat yaşamanı nasip eyleriz. İnşallah. de kardeşler yaşamış olduğumuz Şu dünya hayatında geceyle gündüz adeta yarışırcasına peş peşe gelip gitmekte zaman hızlı bir şekilde ilerlemekte ve şu dünyada yaşayan insanlar sanki ebedi bir şekilde hiç fani olmayacakmış bir şekilde yaşamakta ve insanlar adeta Cehennemden biletini almış da cehenneme doğru bir hayat sürdürmenin peşindeymiş gibi görünüyor. Havaların ısınmasıyla beraber artı halis Müslümanların da sıkıntıları kat ve kat artı artacak. Müslümanlar şu dünyada yaşarken Allah'ı gaye edinecek. Allah'a inanmayan, inanıp da amellerinde gerçek davranan insanlar ise Müslümanlar için ağır bir imtihan olacak. Allah Teala şu dünya hayatında nasıl ki geceyi gündüzü peş peşine getiriyor Müslümanları da gün ve gün günahlarla imtihan ediyor. Bizler aslına bakarsanız günün 24 saati imtihan halindeyiz. Bazen yeri geliyor bu imtihanları bizler imanlarımızla veriyoruz. Devreye Değil ki sadece bir göz meselesi, kulak meselesi, konuştuğundan dolayı harama, günaha girme meselesi, artık neredeyse imanla Müslümanlar sınav verecek hale gelmiştir şu an. Peki bu dünya bu kadar geliyor, geçiyor, gidiyor. Cennetlik insanlar olduğu gibi cehennemlik insanlar da var. Peki hey kardeşler biz ne yapıyoruz? Aslında en büyük problem bu. Biz şu an şu dünya hayatında, şu geçici dünya hayatında ne yapıyoruz acaba gerçekten sıradan hayatımıza devam mı ediyoruz yoksa sıradanlıktan kurtulup hakiki bir şekilde Allah'a doğru giden kullardan mı olmaya çalışıyoruz acaba geçmişimize sünger mi çektik yoksa hala geçmişimizle bozalayıp duruyor muyuz geçmişteki hatalarımızdan Allah'tan'a af mı ediyoruz yoksa Allah'tan'ı affeder nasılsa o bağışlayandır tevbattır bizi de affeder inşallah mı diyoruz? Müslümanın 24 saati tam içerisinde. Ve şu anki ümmet bu soruyu kendisine sormakla mükellef. Biz ne yapıyoruz? Değişip giden şu dünyada değişen insanlarla yan yana durup da biz Müslümanca bir hayat yaşayabiliyor muyuz? İnanın problem asıl mesele buradan. Kardeşler sahabeden Enes bin Malik var. Sahabeden Enes bin Malik bizlere toplam 2286 hadis-i şerif nakleden değerli bir sahabe. Bu zat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı veda haccında veda haccında Peygamberin Mekke'deki konuşmasını naklediyor. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldi. Medine'de hücre-i saadetine girdi, odasına girdi. Sonra hiç beklenmedik bir anda dışarıya çıktı. Bizler de şaşırdık. Dedik ki peygamberi takip edelim. Ne yapını merak edince ağır. Peygamberi takip ettik. O gün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi yoldaki yürüyüşü bambaşka. Tabiat başka, hava başka, her şey başka o gün. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi gittiği zaman ki onun yolu da diyor Bakı mezarlığına doğru gidiyordu. Dedik ki peygamberin bu gidişinde bir hayır vardır, gidelim peygamberi takip edelim. Nereye gidiyor peygamber? Aslında bu nereye gidiyor peygamberin sorusunun içerisinde, günümüz Müslümanların nasıl olması gerektiğini de beyan eden bir olay yaşanacak buradan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam baki mezarlığına gelince selamun aleykum mukavme dâril mu'minîn ve inni inshallah bikum ulahiqun. selam size. Selam size. Ey müminlerin diyarı. Müminler topları size selam olsun. İnşallah biz de size katılacağız. Biz de sizin yanınıza geleceğiz inşallah. Diyor. Az kaldı. Peygamberlere salat ve ömrünün son denleri son anları biz de size geleceğiz." Sonra Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam o baki mezarlığında Osman bin Maz'un, teyzesinin oğlu Orhan Osman bin Maz'un'u ziyaret etti. Daha sonra birkaç tane sahabeyi ziyaret etti. Sonra Hz. Ali'nin annesinin, yani annesinin mezarı başına geldi. Sonra Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir durdu. Rivayetlerde gözlerinden yaşlar geldi. Başka rivayetlerde gözünü diyor, semaya dikti ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ben kardeşlerimi çok özlerim dedim. Ben kardeşlerimi çok özlerim. Başka rivayette de Ben kardeşlerimi diyor ne zaman göreceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın kardeşlerim dedi Arka mahallede oturan insanlar değil. Mekke'de bırakıp geldiği arkadaşları, sahabeleri değil. Diyor ki ben ne zaman göreceğim kardeşlerimi? Sahabeler o anda diyor ki Ey Rasulün, hani biz senin kardeşlerin değil miyiz? Ya Buradayız. Ne zaman göreceğim diyorsun? Buradayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki içli içli, içini çeke çeke diyor ki onlar benim öyle kardeşlerimdir ki beni görmeden bana iman ederler hepimiz peygamberi gördük mü keşke görseydik ama görmedik hatta onlar öyle olacaklar ki diyor keşke peygamberi görseydikten bugün sahip olduğumuz mal, servet, çoluk, çocuğum olmasaydı diyecekler yani sır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber muhabbet etmek, onunla beraber yan yana durabilmek, eğer anasıl bir sen biraz daha geride dur, ben Uhud'dan meydana atılırım, Bedir'de sana bir şey olmasın, Uhud'da çukura düştüğün zaman hemen etrafında ben yer, al yer alayım Veyahut da yaralandığın zaman hemen o yaranı ben sarayım. Hani böyle düşünecekler, böyle diyecekler o insanlar. Malım, mülküm, çoluğum, çocuğum, her şeyim tesky olmasaydı da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi görseydim diyecekler. A Peygamber Vesselam bunların ne diyor? Ben kardeşlerimi özledim. Bize diyor inşallah. Bize diyor dedim ama işin sonu tam manasıyla bizimle arafa. Sahabeler diyor ki Ey Allah Resulü sen o adamları nereden tanıyacaksın? Nasıl tanıyacaksın? Anısan hani kardeşlerim diyorsun ya görmedin o adamları. Diyor ki. Bir adam düşünün ki o adamın bir atı var. Atının diyor alnında hani böyle siyah bir at düşünün, atının alnın atın alnında beyazlık var, ayaklarında beyazlık var. Siz şimdi bu atın sahibi diyor. Bu at bir sürü siyah atlar içine karışsa, onu tanıyabilir mi? Sabırla diyor, biter tanış. İşte ben de kıyamet gününde diyor ümmetimi abdest aldıkları azalarından tanıyacağım. E mü'min zaten abdest alıyorsa namaz da değil mi? E namaz kıran mü'min de zaten kötü mü'min değildir. Hadi peş peşine getireceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu çağrıda bulunuyor bakın. Ben onları özlüyorum, onları bekleyeceğim. Ne zaman onlarla görüşeceğim diye için için çekiyor ve neredeyse ağlamaklı bir hal alıyor Allah Resulü'den. Dedim mi işin sonu bizi bağlar. Sonra diyor ben onu diyor kevser havuzunun başında onları bekleyeceğim. Onlardan bir grup diyor o tarafa doğru geldiğinde onlara diyeceğim ki buraya gelin, buraya gelin. Yani öyle boş uğraşmayın sizin geleceğiniz yerler benim yanımda hadi gelseniz de diyeceğim. O anda bana diyecekler ki ey Muhammed onlar senden sonra hallerini çok değiştirdiler. Zira senin bıraktığın gibi ümmet değil onlar. O adamların, Açılığını yapalım, Akideleri değişti, itikatları değişti. O adamlar Amerika'dan, İsrail'den medet umar hale geldiler. Amerika'nın her yerde uyduları var dediler, bizi her yerde görüyor dediler. Ve çeşit çeşitli çeşitli bidatlar, hurafeler çıkardılar. Evinin yatak odasında oturdura, Şeyh'im beni görüyor dediler, aman haman. Dikkat edelim dediler. Yan yana oturduklarında keramlarına daha fazla titizlik gösterdiler. Ama iç amellerin içerisine bidat hurata karıştırdılar. Şirkte girdiler onlar. Onlar diyor senden sonra hallerini değiştirdiler. Peygamber aleyhissalatü ve sellem herhalde onlara gelin gelin şefaat, şefaatim zaten sizin de Sizden başka kimin olacak? Demedim. Ne diyor biliyor musunuz? Uzak olun benden diyor. Uzak olun. Ben sahabeye geldiğim zaman hani açılımını yapıyorum. Ben sahabeye geldiğim zaman onlara birkaç şey söylediğim zaman adamlar önünde atılıyordu. Paramparça doğranırlardı. Kur'an üzerine kanlarını dökerlerdi. Kur'an'ı her yerde savunurlardı. Dinlerini davet ederlerdi. Davet meclislerine gelirlerdi. Geri kalmazlardı. Siz siz neredesiniz? Onlar sizde senden sonra Ey diyor hallerini değiştirdiler. İşte kardeşler bizim de bu son cümle, bizim sohbet konumuz. Bugün yeryüzünde yaşayan Müslümanların genelinde büyük bir problem var. Büyük bir problem. Bu problem nedir biliyor musunuz? İman meselesi. İman problemi. Biz yeryüzünde yaşayan Müslümanlar olarak son Müslümanlar olarak. Çünkü bizden sonrasını bilmiyoruz yeryüzünde yaşayan son Müslümanlar olarak şu anda biz Müslümanlar hakiki manada iman noktasında sıkıntı çekiyoruz. Bir çok noktada iman mı dünya mı dedi, dedikleri bir kıyaslamada hemen dünyayı tercih ediyoruz. Dini, imanı, bir kenara bırakıyoruz. Mesela hani bizde olan şeyler sizde de olmuştur. Mesela sahabelerin hayatını burada anlattığımız zaman bir Ebu Bektir'den, bir Ömer'den bahsettiğimiz zaman ne diyoruz? Vay be! Ne imammış arkadaş! Bu adamın imanı neymiş böyle ya? Sonra eve gidiyoruz, aynadan kendimize bakıyoruz. Diyoruz ki sen Ebu Bekir'in yolundan gitmiyorsun. Sen Ömer'in yolundan gitmiyorsun. Sen başka başka insanların yolundan gidiyorsun. Sen bir bak kendine, şeklin değişik, şemalin değişik, her şeyin değişik. hiç dünyan bozuk. hiç dünyan tamamıyla bozuk aynadan kendimize bunları söylüyoruz arkadaşlar samimi olmak lazım. Yani sen kendinde Ebubekir göremiyorsun değil mi? Bugün herkesin aynı problem var. Ben de dahil. İman noktasında büyük derecede problem yaşıyoruz. Eskiden insanların böyle hayatlarına bakıyoruz. Sahabelerinkine ateşe atılan insanlar görüyoruz. Diyoruz ki ashabu'l-uhud vardı. Onlar ateşin önlerine geldiler teker teker atladılar ateşe atılmaya, atılmaya dediler Allah'ı bırakmaya tercih ediyoruz. Biz Allah'ı bırakmayız ama ateşe atarız dediler. Ve bu ateşe atılan adamlar inanın çok fazla ilim bilmeyen adamlar. ashab ve Ashab-ı Uhdud'un benzerindeki, misal, misallerindeki insanlardan bahsediyorum kardeşler. Onlar çok fazla Kur'an-ı Kerim bilmiyorardı. Kur'an-ı Kerim de bilmiyorardı. Kendi dönemlerindeki var olan İncil'i dahi ezberlemenizlerden. Bizim gibi çoğu çok hadis şerifler öğrenip de rivayet de etmiyorlardı. Çoğu çok günde 20 sayfa, 30 sayfa, günde 2 günde cilt, 1 cilt kitap da bitirmiyorlardı. Yani o adamların imanı iman da bizim imanımız ne? Kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor bu sefer. Yani o adamlardaki iman, büyük bir iman, Bizlerdeki iman küçük bir iman. Yani insan ister bunu kendi kendine sorgulaması gerekiyor artık. Çok çok kitap okumamışlar ama onlara Allah için atlayın denildiğinde Allah için atlıyorlar. Allah için verin dediklerinde Allah için veriyorlar. Allah için can gerek diyorlar, parmak kaldırıyorlar can veriyorlar. Allah için savaşa gelin diyorlar parmak uçlarını böyle yükseltiyorlar ki sırf peygamber bizi de görsün bizi de savaşta alsın diyorlar. Ama biz şu anki Müslümanlara Allah için şunu yapalım dediğimizde yapmıyoruz. Allah için bakın özellikle söylüyorum Allah için şu amelin peşinden koşalım diyoruz ama o amelin peşinden koşmuyoruz. Yahu Allah için doğru söylesene diyoruz ama Allah için de dediğimiz halde Yine yalan söylüyoruz. Yani o dönemdeki insanların Allah için sözleriyle, şu an günümüzdeki insanların Allah içinki sözleri çok farklı. Ben kardeşler inanın Allah da yemin ederek söylüyorum ki, eğer Hazreti Abu Bekir, Hazreti Ömer, eğer şu an günümüzde yaşasaydı, belki de hepimizden şunu isteyecekti. Müslüman olduğunuzda da bana belge getirin. Herkes belgesini cebinden çıkarsın, getirsin bakalım. Kim Müslüman ya? Yani bize Allah için denildiği zaman her şeyimizi verirdik, göreceğiz. Size Allah için şöyle bir şey yaparım dediğimizde, türlü türlü bahaneler yapıyorsunuz. Allah için bakın iki döneme bakın. Yani kendimizi onlarla kıyaslıyoruz ya, onlar da Allah için farklı. Bizim tarafımızda Allah için kelimesi maalesef maalesef kardeşler çok çok farklı. Onlar Allah için ateşe atıyorlar, ateşi su görüyorlar, cennet görüyorlar. Bizim Allah için denildiği zaman insanlarımızın aklına dalavere geliyor, yalan geliyor. Sanki böyle güzel de bir şeymiş gibi, sanki Allah için yalan söyleyebilirsiniz der gibi insanlar öyle anlıyor. Allah için yalan söyleyebilirsiniz. Ama o dönemdeki insanlar Allah sözünü duyduklarında dururlardı. Belki Hz. Ömer şu dönemde olsaydı, Allah sözünü duyar duymaz nasıl orada hara siz Allah kelimesinin karşısında konuşabiliyorsunuz. Kendi kendinize mazeretler üretebiliyorsunuz diyecekler. Bize Allah denildiği zaman her şey biter de. Ama size Allah denildikçe siz başka yola gidiyorsunuz diyecekler. Onun için kardeşler iki tarafta Allah meselesi farklı. İman aynı iman. Kur'an-ı Kerim ayetlerine kadar surelerine kadar aynı söyle, sure, aynı ayet. Cennet aynı cennet, cehennem aynı cehennem, Allah aynı Allah, din aynı din. E değişenle, bu kendi tabiatlarımıza soralım diye söylüyorum. Yani onlara bir Allah için söylendiği zaman değişik hareketler yapıyorlardan, Bize niye Allah için denildiği zaman hemen bahanelerin arkasına sığınıyoruz. İşte bu gösteriyor ki bizde bir iman problemi var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman edilmesi gereken altı maddeyi bizlere söylüyor. Mesela diyor ki şu altı maddeyi yerine getirirseniz iman etmiş olursunuz. Ama ondan sonra üç madde daha sıralıyor ki bu üçünü de yaparsanız tadına alırsınız diyor. Bu diğer üç maddeyi de alırsanız imanın o zaman diyor tadına varacaksınız. Evet. Biz dedik ki onların onların ahiret inançlarıyla bizlerin ahiret inancı çok çok farklıdır kardeşler. Mesela hani o dönemlerde geçen bir orayı da anlatalım da hepimiz şöyle bir vay be diyelim. Yahu bu kadındaki imansa ben aynaya baktığım zaman ben kalbimi şöyle bir yokladığım zaman aynı imanı ben neden gösteremiyorum? Kadın zayıftır. Ama kadın zayıf olabilir ama Kadının imanı yüksek olabilir. Kur'an-ı Kerim'in muhteşem kadın dediği mesela, Firavun'un karısı var Asiye değil mi? Asiye bint Muzahim, meşhur, Allah nasip bir gün onun da uzun uzun hayatını inşallah anlatacağız. Sadece oradan bir kesit, Hazreti Asiye, bizim gibi Kur'an-ı Kerim okumamış, ezan okunduğu zaman ezanları dinlememiş, Birisi gelip ona şunu dememiş, ahiret inancı vardır ha, haberin olsun. Ahirette cennet var, cehennem var, cennetin nimetleri var. Yine cehennemin azapları var. Allah Teala'nın rahmet melekleri olduğu gibi azap melekleri de var. Kimse öyle bir şey söylememiş. Bir de Firavun'un sarayında, Firavun belki yeryüzünün gelmiş geçmiş süper kafirlerinden bir tanesi. Süper, tam kafir böyle. Ne diyor? Ben ilahım diyor. Ben Allah'ım diyor. Karşılıklı. Böyle diyen bir adamın sarayının içerisinde, düşünün saray zaten nedir? Zulümle, zalimlikle, karanlık bir sarayın içerisinde iman eden yürekler oradan çıkıyor. Bak iman eden yürekler. Hz. Asiye'nin imanına bakıyorsunuz, insan deli oluyor. Yani bu kadının imanı ne dehşetli diyoruz o zaman. Evet, karanlık bir cindanda ama kalbinde volkan gibi bir Allah sevgisi var, Allah sevgisiyle doğmuş, taşmış, zaten Allah Teala da ona öyle bir güzel ölümle nasip etmiş ki, ölmeden önce ona cennete gideceğini söylemiş, hele öyle bir anda söylemiş ki Firavun bir süre ellerini bağlamış, ellerini bağlamış, üzerine taşları yığdığı bir halde Allah Teala ona cennete gideceği mekanını birebir gösteriyor. Hani şu 50-54 milyarlık, 55 milyarlık böyle televizyonlar var ya, büyük böyle sanki öyle bir dev ekranda Allah-u Teala onun nereye gideceğini ölmeden önce ona gösteriyor. E bu da iman. Hz. Asya'ya sağına sonuna baktığı zaman cenneti görüyor, biz sağımıza solumuza baktığımızdan hiç şey göremiyoruz. Millet rüyasında, bakın millet rüyasında akıbetini görüyor, şehit olacağını görüyor, nasıl iman sahibi olduğunu görüyor, biz rüyalarımızda farklı şeyler görüyoruz. E rüya aynı rüya. Ama demek ki kardeşler, şu kalp var ya şu kalp, başka atacak. Normal kalp gibi değil, sıradan insanların kalbi gibi değil. Mesela o sarayın içerisinde, o sarayın içerisinde bir kadın daha var. Bir kadın. Bu kadına ne diyoruz? Maşite Sultan meşhur bilinen özellikle Ahmet bin Hamber'in müstedinde rivayet etmiş olduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bahsettiği Maşite. Yani bu kadın hayatı akılları donduruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Miraç'a çıktım. Arşa gidiyor. Miraç'a gidiyor. Tam miraca sıka gittiği zaman cenneti görüyor, cehennemi görüyor, orada yaşayan insanları görüyor, hesapları görüyor, cehennemdeki insanların azap şekillerini teker teker görüyor, tasvir ediyor. Sonra miraçtan dönerken bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burnuna yanık kokusu geliyor. Yanık kokusu. Ama bizim bildiğimiz yanık kokusu değil. Mis gibi kokuyor. Mis. Mis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e diyor ki, ey Cebrail bu yanı kokusu da nedir? Cebrail Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle anlatıyor. Diyor ki Firavun'un sarayında Firavun gibi zalimlerin olmuş olduğu o sarayda bir kadın vardı. Bir kadın bu kadının özellikle görevi nedir? Firavun'un kızının tabiri caizse kuaförü. Ona böyle banyo yaptırır, saçlarını tarar. Onun bakımıyla sorumlu olan kişi. Firavun'un kızının kuaförü. Diyor ki bir gün diyor, kızı banyo yaptırdı şöyle diyor eline tarağı aldı şöyle güzel bir şekilde tarayla saçını diyor tarayınca bir anda tarak elinden yere düştü hani biz böyle bir şey olduğu zaman Allah eyvah deriz ya o kadın da Bismillah diyor tarak yerde alırken Bismillah diyor nerede söylüyor bu lafı? mescitte söylese herhalde problem olmuyor değil mi? evinde söylüyor zaten sıkıntı yok Önemli olan hak kelamı hak yerde söylemek, düzgün yerlerde söyleyeceksin. Öyle evde kaldığın zaman efelenmek, bağırmak, çağırmak kolay. Sıkıysa insanların olduğu yerde söyle. Değil mi? Evde olduğu zaman duvarlara herkes bir şeyler anlatır. Herkes gerçekten süper Müslümandır, dört dörtlük duvarlara karşı ama. Sıkıysa iki tane Müslümanla karşı karşıya geldiği zaman ticaretinde dürüst ol bakalım. Konuşmalarında dürüst ol bakalım. Yalan söyleme bakalım ne olacak. O da Bismillah diyerekten yerden tarafa kaldırınca Firavun kızı diyor ki ne diyorsun sen? Benim babamdan başka Allah mı var? söyle söylüyor. Yani hadis kitaplarında geçiyor bu. Her yani böyle hikaye tarzında dinlemeyelim. Allah Resulü Aleyhi Salatu Vesselam'ın o cennet kokulu ağzından Sahabeler dinliyor, bize naklediyor bunu. Benim babamdan diyor daha büyük veyahut da başka Allah mı var? <gülüyor> Sen nasıl diyorsun bismillah? Benim babam ilahtır. Hemen gidip seni söyleyeceğim. Maşik'te sultan diyor ki benim de Rabbim, senin de babanın Rabbi Allah'tır. Kızım senin de ilahın Allah'tır diyor. O tek ilahtır diyor. Musa selamın döneminde yaşanıyor burayı tabi kuzu hemen gidiyor firavuna bu haberi uğraştırıyor herkese bir tabi vardır vardır ya yiyememiş hiç mevken yetiştirmiş hemen yetiştiriyor firavun bu haberi arar olmaz diyor ki benden daha büyük de benden başka Allah mı var ilah mı var çabuk getirin onu bana getiriyorlar diyorlar ki ey maşrite sen ne diyorsun diyor la ilahe illallah Musa Kelimullah diyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Ki bütün peygamberlerin ortak sözü bu. Musa da diyor Allah tarihle konuşmuştur. Yani Allah'ın nebisidir manasında. Firavun emre emrediyor. Bahçeyi şöyle geniş bir bakır kazan büyük içine de yağ dolduruyor. Altına da ateşi verdiriyor askerleri. Ya fokur fokur kaynamaya başlıyor. Ya kaynar kaynamaz, bu sefer maçtıyı getiriyorlar. Tabi Asir binti Muzahim de orada, başka insanlar da olur da saraya halisi orada. Belki de izlemeye halkı da çağırmıştır. Bakın benim <gülüyor> haricinde ilah dinerseniz sizin de sonunuz böyle olacaktır. Ve orada Maçite Sultan'ın üç tane çocuğu da yanına getiriliyor. Manzara. Gerçekten tüyler bir partici. İnsanın böyle okuyunca canını sıkan, moralini bozan ve belki de oturup hüngür hüngür ağlanması gereken bir olay. Ama biz maçtan olayına değil de, biz maçta gibi iman sahibi değiliz ben ona üzülüyorum ağlarım. Maçta'ya niye ağlayayım? Cennete gitmiş o. Ama geride öyle bir şey bırakmış ki kadın da olsan imanını koruyacaksın diyorum. Diyor ki ilahından vazgeç yoksa çocuğunu diyor bu kaynar yağın içine atarım. Fokur diyor. Hayırdır. Olmaz. Ben dönmem. Dönmem ama diyor senden bir ricam var. Diyor ki ne de senin ricam? Diyor ki biz hani sen bizi diyor ateşe yağın içine atıp da diyor kızartacaksın ya. Diyor hiç diyor beni diyor çocuklarımla beraber, hiç değilse diyor hepimizin kemiğini diyor bir torbaya koy ve bir mezarın içerisine koy. Sen yakacaksın ama diyor Allah onu birleştirecek diyor. Öyle söyler. Sen hepimizi bir torbanın içine koy. İnşallah Allah bizi birleştirecek o mezarda. <gülüyor> Daha sonra Maslê Sultan bu teklifi yaptıktan sonra diyor ki zaten sana bunca yıldır hizmetim var. Hiçteyse bu hizmetimin hatırına. <gülüyor> i̇şte diyor bu hizmetimin hatırına bana bunları ver. Firavun diyor ki ölüme gidiyorsun, düşündüğün şeye bak, o kadar da yaparız merak etme diyor, o kadar da yaparız. Sonra onun gözleri önünde bir tane çocuğunu kaynar yağın içerisine atıyor. Çocuk annesinin gözleri önünde belki çığlık çığlığa, acı acı, bağıra bağıra o kaynar yağın içerisinde eriyor, ağlıyor ve yanıyor. Dönüyor musun? La ilahe illallah Musa Kerimullah Ben dönmem. Bir tane daha çocuğunu attırıyor Bir tane daha çocuğunu attırıyor En son yetmemiş Bir tane kundaktaki daha Emzik'teki bebeğini de getiriyor Yıl bari işte şu çocuğu hocam, Şu çocuğu ağacın Hani bazı insanlarda Olur ya bir an böyle çok imamlı Olsan da içinde biraz Tereddüt geçirirsin ya Abdullah bin Ravah gibi sah hani savaşın tam ortasında önem hatırlayıp deyip de aklına bazı şeyler gelir de bir an geri durur ya Mahşite Sultan kucağındaki o bebeği kucağına alıp da onun şöyle gözlerine yüzüne baktığı zaman onun bedenine baktığı zaman anlık bir terebbüt geçirdiği anda Allah Resulü ve Vesselam diyor ya Beşik'te konuşan dört çocuktan bir tanesi de Mahşitenin çocuğuydu Mahşitenin o çocuğu diyor ki, anne diyor, ateş olduğuna bakma diyor, hadi beraber atlayalım anne diyor, korkma. Ve maşrı sultan oradan yağın içine atlıyor. Ve burada hepsi birden balık kızarır gibi kızarıyorlar. Aradan bin yıl, iki bin yıl geçiyor. Allah Subhanahu ve teala onların bedenlerin azalarını öyle bir koruyor ki, Allah Resulü ve Vesselam miraca gidip de geri döndüğü zaman onların yanık kokuları Allah Resulü ve Vesselam'ın burnuna geliyor. Bu ne güzel kokudur diyor. Cebrail de buna bu araydan bahsediyor. Maşrıda Sultan o da bir kadın. Günümüzde yaşayan kadınlar da bir kadın. Bazı kızları görüyoruz. Kollarında sevgilileri daha altıncı sınıfa gidiyorlar, yedinci sınıfa gidiyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar, eğleniyorlar, okul bitmiş, okul dağılmış, okul dağılır, bir saat olmuş. Buralarda geziyorlar, parklarda geziyorlar, başka yerlere gidiyorlar. Sorsan, babası hacı, annesi hacı ve da hacı adayları Veya da aksakallı amca Veya da babası hoca, annesi hoca ama kızları başka. Sen oturuyorsun bir odada güzel güzel hatıralarını anlatıyorsun. Ya biz de eskiden İslamiyet'i şöyle yaşardık ya. 1990-80'li yıllarda ne İslamiyet'i yaşardık ya fren diyorsun. Öbür tarafta senin kızın, çocuğun açıyor bilgisayarı chat odalarında, Facebook'larda vesaire internet aleminde chat yaparak cehenneme gidiyor. Sen cenneti anlatıyorsun, öbür çocuğun orada cehenneme gidiyor. Onlar da anla, anne, anne Bizim mahşid Hatun'dan annem. İşte bizim Asiye bint Muzahim'de Firavun karısı bir de bakıyor ki böyle bir imana sahip hemen diyor ki ya bu ne? O anda Hz. Asiye de imana geliyor. Firavun olmadığı yerden darbe yiyor. Hizmetçisini attı ama karısı imana geldi. Zaten çok geçmeden Asiye'yi de zaten o yolda şehir dedi batıyor. Yani kardeşler ben bazen diyorum yani, yani kendi resmine de kızıyorum, Allah için siz de kendin nefsinize kızın, aynadan baktığınız zaman biraz kendinize hakaret edin. Yani bu kadın o yanma görüntüsünü seyrederekten halini, vaktini, her şeyini değiştirebiliyor, imanını değiştirebiliyor, kendini Allah'a adayabiliyor. Ya bizler on senedir sohbet meclislerine geliyoruz gidiyoruz niye değişemiyoruz? O kadar çok kitaplar okuyoruz, evimizde bir sürü kitap var ama niye değişiklik bizde olmuyor? Ya onlar insansa biz de insanız, onlar canlı, canlıysa biz de canlıyız. Hadi İbrahim peygamber de o zaman derim tamam hadi, peygamber de deriz, nasıl olsa peygamber. Zaten sanki peygamber yanmayacak ya. E bunlar bizim bildiğimiz sıradan insanlar. ne küfür üzere sonra iman etmişler, o anda anlık imana gelmişler, bırakmamışlar. Yorum ya, vallahi şurada bir tane çocuk getirin. Orta okula giden. O çocuğun İslam manasında bildiklerini, vallahi onlar bilmiyorlardan. Maşallah biz, teberkallah her şeyi biliyoruz. Ama bizde amel yok. Bizde iman noktasında pürüz var. Maalesef. Evet kardeşler, onun için iman bir kıvam istiyor. Bir kıvam. Öyle bir imanı tava getireceksin, kıvama getireceksin. Sen de böyle olacaksın. Yani sohbet meclislerinde etkilenip de eve gidip de ya orada kalmaktı yapacak bir şey yok. Demeyeceksin. Kendinesine söz vereceksin. Tevbe gençlerde daha güzel. Tevbe gençlerde daha güzel. Yaşlı adam zaten elim mahkum mecbur tevbe edecek bir araç oradan. Ama tevbe en çok gence yakışır. Tevbe edeceksin. Allah'a verdiğin sözde asla ve asla gelmeyeceksin, dönmeyeceksin. Hadi bunlar eskiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bin yıl önce yaşamış kişiler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde de böyle insanlar yine vardı. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir Süleym vardı. Süleym. Süleym namında sahaben. Süleym. Bir gün Muaz'ın arkasında Allah Resulü ve Selam Muaz'ı Mahalle İmamoğlu'dan atanmış bir mescide, camiye deniz ki Git orada namaz bu muaz. Tabi bu Süleyim de gelmiş, muazın arkasında namaz kılıyor. Bizim muaz da maşallah uzatır uzatıyor sabah namazı bir de. En son namaz bittikten sonra herhalde bir şeyler söylüyor. Hemen Allah'a soruyor, saatte yanına geliyor Süleym. Diyor Süleym gelince Allah'a sorarsa da sana deyin sen neyin var? Diyor ya al şu adam başımızdan diyor ya. Ben işçi adamım, işçi. Ben diyor, akşam zaten geç geliyorum diyor. Namazı kılıyorum, yatıyorum. Sabah olduğu zaman da namazı kırıp hemen bahçeme gitmem lazım. İçindiye kadar uğraşmam lazım. Zaten yorgun argın geliyorum. Muazza diyor, uzattıkça uzatıyor. Bu ne? Şikayet. Allah salat ve selam. Hadi buradan. ''Burmuşsunuzun namazsızdan adamı namaz sunuyorsun demiyor. ''Bana çabuk Muaz'ı çağırın gelsin.'' Muaz geliyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ona iki söz söylüyor farklı rivayetlerden. ne diyor ki ''Sen fitneci misin?'' İkincisine diyor ki ''Ey Muaz niye insanları sabah namazından soğutuyorsun?'' ''Niye insanları, sahabeleri, bu kişileri namazdan soğutuyorsun sen niye?'' ''Eğer diyor uzun kılma niyetin varsa gel benim yanımda kıl.'' diyor. Yani gitme garibanları bulmuşsun yani tabi öyleyse kıldırıyorsun sıkıysa yanıma gel mukabilinde tabi öyle söyleyince Süleym Allah Resulü Aleyhisselatü Süleym tabi şikayet etti yani hani bizde vardır ya şikayet et gerisini getirme efendime söyleyeyim ya hoca da güzel anlatmıyor veyahut da şu siyasetçi de hiç güzel değil şu kitap çok berbat ya bu dergi hiç güzel değil okudum okudum hiç anlamadım Ondan sonra Farancahire gittim, orası hiç güzel değil. Bir tane camiye gittim, imamı hiç best var etmez. Faranca camiye de gittim, hiç beğenmedim o camiyi. Süleym bu adamlar gibi özrünü beğen eden adam değil. Diyor ki yarısı Rahmanı beğenmedim bunu diyor. Sonra Allah'a soralısa da sonra Süleym'e diyor ki, Ey Süleym sen Kur'an bilir misin Kur'an? Şimdi iş başka değişti. Sen Kur'an bilir misin? Hani şöyle zammı sure filan bilir misin? Hayır, sen kısartılmayı seviyorsun ya. Kısartılmayı da çok gidiyor. Sen zammı sure misin? Tabi Süleyim hemen anlıyor. Ey Allah'ın Resulü bilirim de şimdi, bilirim de sözünün arkasında başka şeyler var. Ama Süleyim'in imanından zerce miktarı şüphe etmeyiz. O Süleyim için başka Süleyim. Onun başka hedefleri var. Diyor ya Resulah, sen diyor Muaz'ı yani, devam etsin namaz kıldırmaya da şimdi diyor Hani ben de zammı söylebiliyorum ama sen bu işe muazda devam et. Peygamber varken muaz varken namaz kaldırmak bana mı düşmüş? Ey Allah diyor sana namaz kılacak muazlar da lazım. Sen savaşa gittiğin zaman senin önünde şehit olacak adamlar da sana lazım. Sana böyle adamlar da lazım. Sana sadece hoca adam lazım değil. Sana yeri mi can verecek, mal verecek adam da lazım. Böyle söylüyor. Hani böyle, bakın bu Süleym de eleştirel yaklaşıyor, eleştiriyor, ya bu doğru değil diyor. Bu adam böyle şikayetçi, hani günümüzde de var ya böyle özür sahibi, özür baba dediğimiz kişiler, ya şunu yapsana, ya ben çok yoğunum, bilsen ne kadar çok yoğun olduğunu bana teklif bile etmezsin. Ya şuraya gidelim, hiç vaktim yok, kusura bakmayın. Ya şöyle bir ifade etmemiz lazım, ya çok sıkışın bu aralar. ''Cennet var girmez misin?'' O elinde ben varım.'' Hoca, bütün hoca, hoca adamları, hoca adaylar hepsi arkaya. Elinde benim gitmem lazım öyle söylüyoruz yani. Öyle adam öyle söyler. Ama Süleyman öyle değil. Ey Allah Resulü diyor sana da yani önünde şehit olacak seni de savunacak adam da lazım. Ben de Kur'an-ı Kerim okumaktan çok anlamam ama elim iyi kırıştırlar ya Resulullah diyor. Ben de duydum ki ne yakında bir Uhud harbi olacak. Sen ben orada göre ya Resulullah. Sen şu an bana karışma. O Harbi olduğunda Süleym'in parçasını vuruyorlar. Düşünün. O Harbi olduğunda Süleym'in parçasını vuruyorlar. Demek ki bu iş öyle laf at, kaçmakla değil. Beğenmiyorsan o zaman başka bir iş yap. Yani eleştirip eleştirip de sonra geriye çekin adamlardan olma. Bir şey eleştiriyorsan en iyisini yerine getirmeye çalış. Madem sohbet görmekten anlamıyor musun? Doğrudur, o zaman Kur'an-ı Kerim oku. Ben Kur'an-ı Kerim okumaktan da anlamam, hiç anlamam yani. O zaman sohbet meclislerine gel. O zaman arkadaşların hidayetine vesile ol, en azından kitap oku, en azından Müslümanlara dua et. Bir dua da edemiyorsan, yani Süleyman'ın girmiş olduğu cennete sen nasıl gireceksin? Asiye'nin, maçlarının girdiği cennete nasıl gireceksin? Ve onlar cennete girecekse biz nereye gireceğiz o zaman? Ee, diyeceksiniz Allah-u Teala adareti Allah-u Allah herkesi cennete koyacaksa adalet bunun neresinden? Haşa ve kella şimdi bakın onlar da cennete gidecek biz de cennete gideceğiz öyle diyoruz onun için kardeşler mesele iman meselesi imanımıza hakiki dikkat etmemiz lazım şu dönemin de imanı nedir? zorluklara karşı sabredip içindeki enerjiyi biriktirmek şimdi maçta gibi kaynar yağın içine demiyoruz tabi değil mi? birileri sizi ikiye de biçmiyor kafanıza silahla dayanmıyor, dayamıyor İşkence altında da değilsiniz ha o zaman iman başka yönden yani frekans var ya frekans senin frekansın farklı imana başka bir yönde yaklaşacaksın mesela şu andaki bütün Müslümanların en büyük imtihanı olan sabah namazı eğer sabah namazı geldiğinde o üstündeki yorganı battaniyeyi şöyle bir kaldırıp sabah namazına kalkıyorsan imandır bu değil mi? iman mesela faizli olan bankaların önünden geçtiğin zaman için titriyorsan, aman aman faiz benden uzak dursun evlatlarımdan uzak dursun diyorsan iman sende sohbet saatleri geldiği zaman akın akın sohbet meclislerine aman aman bütün işlerimizi bırakıyoruz sohbete koşmamız lazım diyorsan iman sende hele hele sohbette dinlediğin şeylerle de amel edip eve gittiğin zaman da aynadan kendinle konuşuyorsan oğlum adam olacaksın diyorsan İman sende. Çocuklarını İslam üzere yetiştiriyorsan eşini güzel bir şekilde tesettüre bürüyüp de veya da eşinle güzel bir şekilde İslamiyeti yaşıyorsan iman sende. Tatlı diriliysen, biller yüzlüysen, yalansız bir hayat yaşıyorsan iman sende. Değil mi? Şu an bir, yani şu anki iman boyutu böyle değerlendireceğiz kardeşler. Herkes imanın kıvamını ayarlayacak. Sahabe ile bizim frekanslarımızı aynı anda tutturmamız lazım. Onlar frekansı açıyor, cennet sesleri geliyor, mesela uğri sesleri geliyor. Öteden allah Teala gelin gelin diyor, biz frekansı açıyoruz başka şeyler geliyor bizden. Öyle Gerçeklik, tembellik, acziyet herşey geliyor bizden. Kardeşler, o zaman işin özeti şu. İşin özeti şu. Anlatılan şeyler hakimanı da yaşayın. Halbuki sorular sorulabilir, ya tam iman dediniz de ben şimdi nasıl iman sahibi olacağım? Üç maddeyi söylüyorum, bitiriyorum. Birincisi Allah'ı ve Rasulü her şeyden daha fazla seveceksin. Allah'ı ve Rasullahı her şeyden fazla seveceksin. Parandan daha fazla seveceksin. Hayatından daha fazla seveceksin. Eşinden, dostundan daha fazla seveceksin. İş yerinden, malından, mülkünden daha fazla seveceksin. Eğer sen böyle davranırsan o zaman doğrusun. Allah'ı ve Resulullah'ı her şeyden daha fazla seveceksin. Mesela Uhud'dan dönerken Süleyman'ın akrabasından olan bir kadın bir de bakıyor ki kocası gitmiş. Kocası gitmiş, oğlu şehit olmuş. Erkek kardeşi şehit olmuş. Dönerken millete diyor ki hani Şöyle kadın etraftaki insanlara bakıyor, bakıyor, bakıyor. Ya bu nedir diyor? hani Bana bir haber veren yok mu? Herkes diyor ki ya şu kadın karşıdan geliyor, bu kadına dikkatli şeyler söyleyin. Hani. Bilmiyorum ki ne evinden üç tane şehit var. Adı tabii geldiği zaman, ya diyor yani şu an senin aradığın kişiler iyi değil, iyi değil. Ya diyor bırak onları sen. Ya sen bırak kocayı, bırak çocuğu, bırak sen benim kardeşlerime. Sen Resulullah nasıl bana ona haber versene. Ben sana peygamberi soruyorum diyor. Peygamber nasıl Diyorlar peygamber sağlam. Tamam o zaman. Gerisi önemli değil. Ha sen böyle diyebiliyorsan işte iman sendedir kardeş. Allah'ı ve Resulullah'ı her şeyden fazla seviyorsan iman sende. Kardeşini Allah için seveceksin. Kardeşini Allah için seveceksin. Kardeşini Allah diyorsa seveceksin. Bir de altın çizerek bir cümle söyleyeyim ha. En günahkar mümin, en günahkar Müslüman bize kafirden daha iyidir. En günahkar mümin Müslüman bize kafirlerden, kafir bir adamdan daha iyidir kardeşler. Bunu unutmayın. Demek kardeşin Allah diyorsa kardeşini seveceksin. Menfaat için, çıkar için, dernek için, cemaat için, şu için, bu için değil. Allah için seveceksin. Allah için de buğz edeceksin. Menfaat için değil. Ya bu adam bana borç verdi. Ben bu adam maşallah her gün seviyorum ya. Her gün bu adamı görsem seni çok seviyorum ya diyesim geliyor. Böyle değil. Kardeş versen de vermesen de ben sana Allah için seviyorum diyebiliyorsan iman sende. Üçüncüsü ise küfre dönmekten korkacaksın. Allah sana hidayet etti tekrardan geri dönüp de ya dinledik zaten eski cahiliye hayatına dönüldüğün zaman sen imanın tadına varmamısın. Eğer buraya gelip de iman üzerine bir iman ekleyebiliyorsan bir artı daha amellerini ekleyebiliyorsan o zaman iman sende. Demek ki kardeşler altı madde Allah'a iman edersin. Allah'a, peyg peygambere, meleklere üç maddeyle yakınca imanın tadına varırsın diyoruz. Allah talih hakiki manada iman eden kullarından eylesin bizleri inşallah. Amin. Rabbim şu asiyeye verdiği, maşiteye verdiği imanı hem bize versin hem de eşlerimize çocuklarımıza versin inşallah. Amin. Rabbim karanlık ortamlarda bir nur gibi aydınlanmayı, parıldamayı bizlere nasip etsin inşallah. Rabbim sülim gibi bir hayat yaşamayı işte dinin bir ucundan tutmak üzere nasip edersin inşallah. Amin. Rabbim tekrar iman ettikten sonra hidayet verdikten sonra bizleri sapıklığa düşürmesin. Semi subhaneke Allahu bihamdik neşhedene ilehille en senastau'inuke tuub ileyh. El fatiha